Düşüncesini öğrenmeye özen gösterir. Çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri dini seçmeleri hakkında saygı gösterilir. Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle cezalandırılamaz. Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşına uygun, gelişmelerini engellemeyecek, eğitsel olmalıdır. Yazan İbrahim Betil, okuyan Nebil Bayçin